Osman bin Huneyf radıyallahu anh anlatıyor. Gözleri görmeyen bir adam Nebi aleyhissalatü vesselam'a gelerek benim için Allah'a dua et de gözlerimi iyi etsin dedi. Adam ama aleyhissalatü vesselam'ın yanına geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam benim için Allah'a dua et gözlerimi iyi etsin. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, istersen sabret bu senin için daha hayırlıdır, istersen de dua edeyim dedi. Adam dua et deyince ona güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılmasını ve şöyle dua etmesini emretti. Allah'ım senden istiyor Nebin Rahmet Nebisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile sana yöneliyorum. Ey Muhammed! Bu hacetim giderilsin diye Rabbime seninle yöneldim. Allah'ım! O'nu benim hakkımda şefaat çıkıl. Beni de O'nun hakkında şefaat çıkıl. Adam böyle yapınca iyileşti. Ey gözleri görmeye başladı. Hadis Tirmizi'nin süneninde geçiyor. Yine Nesai'nin Amelül yevmi ve leyle yani gece ve gündüz amelleri bölümünde geçiyor. Yine i̇bn Mace'nin süneninde geçmekte. Adam böyle yaptı. Bunun içerisinden şimdi çıkartacağımız dersler var. Birincisi, yani bu olayla ilgili söyleyebileceklerimiz. Birincisi, hadis sahiştir ve açıkça görüldüğü gibi Nebi aleyhisselatü vesselam'ın duasıyla tevessüle delildir. Bu hem o sahabenin akidesini gösteriyor hem Allah Resulü sallallahu aleyhi aynı İbrahim aleyhisselamın dediği gibi fe iza marittu yashfin hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Adam geliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki ey Allah Resulü bana dua et Rabbim gözlerimi iş iyileştirsin. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden direk şifa istemediği gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla tevessül ediyor ve bu da bu haberde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla tevessül edilebileceğine delildir. Hadiste zat ile tevessüle delil olabilecek bir şey yoktur. Yani bu hadisin içerisinde zat ile tevessüle delil olabilecek herhangi bir şey yoktur. İkincisi ama adam Nebi Aleyhisselatü Vesselam'den kendisi için dua etmesini istemektedir. Ama adam, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'den kendisi için dua etmesini istemektedir. Eğer, zat ile tevessül, caiz ve sahabe tarafından bilinen meşru bir uygulama olsaydı, adam, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'e gelip, ondan dua etmesini istemeye gerek duymadan evinde oturur, Ellerini açarak, Ya Rabbi, Peygamber'in hürmetine gözlerimi iyi et derdi. Yani adam hacetini, e, ihtiyacını gidermek için Allah Azze ve Cellemin bizzat yanına geliyor. E, Allah Azze ve Cellemden bizzat dua istiyor. Eğer zat ile tevesüyle bu hadis, bu haber delil olsaydı adam hiç Hz. Vessellem'in yanına gitmez bizzat onun zatı ile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zatı ile evinde tevessülde bulunur ve derdi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine gözlerimi iyi et. Oysa o böyle yapmayarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmiş ve kendisine dua etmesini istemiştir. Üçüncüsü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'da onu üçüncüsü olmayan iki seçenek arasında muhayyer bırakarak isterse sabretmesini ki bunun daha hayırlı olacağını öğütlemiş isterse isteği olduğu üzere dua edeceğini vaat etmiştir. Yani adam gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a dua et benim gözlerimi iyi etsin dediğinde Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle tavsiyetti: iki seçenekle karşı karşıya bıraktı. Neydi bu seçenekler? Birincisi birincisi Aişe validem dedi ki istersen bu durumuna sabret bu senin için daha hayırlıdır. İstersen de senin için dua edeyim. Yani burada üçüncü bir şık görünmemekte bahsi bile olmamaktadır. adama yanına kadar gelip dua etmesine gerek olmadığını evinde oturarak ya Rabbi peygamberin hürmetine gözlerimi iyi et diye dua etmesinin yeterli olacağını söylememiştir. Yani eğer böyle bir şey meşru olsaydı Ayy S.V. diyebilirdi ki sen niçin evinde oturduğun yerde demedin ki ya Rabbi peygamberin hürmetine benim gözlerimi iyi et. Ayy S.V. dolayısıyla söylediğimiz iki seçeneği o sahabeye öğütlemiştir. Dördüncüsü adam dua talebinde ısrar edince ne yaptı adam? İlk seçeneği kabul etmedi. Hangisiydi ilk seçenek? Yani o hal üzere kalmasını ve sabretmesi Aleyhisselatü Vesselam öğütlemişti. İkinci seçenek de Aleyhisselatü Vesselam istersen de dua edeyim demişti. Ancak adam ilk seçeneğin kabul etmedi. Yani ikinci seçenek konusunda ısrar etti. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam ona güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılmasını onun için edeceği duanın kabul edilmesi için kendisinin de dua etmesini emretmiştir. Allah Resulü Aleyhi bu adama abdest alıp iki rekat namaz kılmasını ve bununla beraber kendisinin de kendisi için dua edeceğini etmesini ve bu duasını nasıl yapacağını öğretmiş, emretmiştir. Böyle yaparak böyle yaparak adama dileğinin yerine gelmesi için salih amellerle de mukaddime yapıp tevesül etmesini başkasından dua istemeyle yetinmeyip kendisinin de Allah'a yalvarmasını öğretmiştir ki Rabbiniz dedi ki bana dua edin ben de size icabet edeyim emri yerine getirilmiş olsun yani Gafir suresi 60. ayetteki emir gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu adam bu adam ille de aleyhissalatü vesselam'dan dua etmesini isteyince aleyhissalatü vesselam ona dedi ki git salih amel. Yani bir mukaddime yap. ney Salih amellere sarıl. Hangisidir bu salih ameller? Bir tanesi abdest, o biri de bu abdestle kılacağı iki rekat namaz. Ve dolayısıyla Allah'a yönelip kendisinin de dua etmesini. Aleyhissalatü vesselam demedi ona ben sana dua edeyim. Yani sadece aleyhissalatü vesselam bazı sahabelerde, bazı örnekleri var. Mesela hesapsız olarak cennete girecek yetmiş bin kişi konusunda e, Aleyhisselatü Vesselam onların özelliklerini saydı. Okkaşe radiyallahu anh dedi ki Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Allah'a dua et, beni onlardan biri kılsın. O zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sen onlardan birisin. E, bir başka sahabe dedi ki benim için de dua et Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Okkaşe seni geçti. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam kendisi dua etmiştir. Ancak bu sahabeye sadece kendi duasıyla yetinmeyerek ona abdest alıp iki rekat namaz kılmasını ve kendisinin de kendisi için dua etmesini Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla yetinilmemesini ifade etmiştir. Yani sen de kendine dua et ben de sana dua edeyim demiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Beşincisi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği duadaki peygamberin rahmet peygamberi Muhammed ile sana yöneliyorum ifadesi onun duasını vesile ediyorum onun duasıyla sana yöneliyorum demektir. Aleyhisselatü Vesselam yani o sahabet şöyle dua et dedi. Nebin rahmet nebisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile sana yöneliyorum ifadesi onun duasını vesile ediyorum onun duasıyla sana yöneliyorum manasına gelmektedir yani buradan bizim anladığımız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yani e, rahmet nebin ile sana yöneliyorumdan kasıt dikkat edin adamın ilk istediği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan dua istemişti Aleyhisselatü Vesselam de ona dua edeceğini ifade etmişti ve o adama kendisi için kendisinin de dua etmesini söylemişti. Dolayısıyla burada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile sana yöneliyorumdan kasıt yani onun duası ile. Çünkü ben ondan dua istedim o da bana dua edeceğini vaat etti. Hoşafçı 211 oğlu dipnotta şefaatçi olmasını istemek istişfa sözcüklerinden lehine bir şey çıkarmaya çalışsa da, Mübarek Furi'nin bu sözü, yani istişfa, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'in kendisi için şefaatçi olmasını, yani onun için yaptığı duanın, kabul edilmesini istemektir. Dolayısıyla, hoşafçının lehine değil, aleyhine delil olur. Yani, Allah Resulü ve Vesselam, o, o sahabeye abdest al, iki rekat namaz kıl diyerek o adamın duasına muvafakat etmiştir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani ey Allah Resulü, ey Rabbim ben işte falanca için ben de senden diliyorum ki onun gözlerini ver manasında o da onun duasını vesile edinmiştir. Mübarek Furi'nin aynı yerde geçen hoşafçının aleyhine olacak bir sözü de şudur. Benim indimde hak olan duası ve şefaatiyle ile tevessül anlamında hayattayken Nebi Aleyhissalatu vesselam'le tevessül etmek caizdir. Bu mübarek furi diyor ki yani buradan benim anladığım, benim anlayışım Nebi Aleyhissalatu vesselam'in duası ve şefaatiyle ile tevessül anlamında yani onun duası ile tevessül etmek Nebi Aleyhissalatu vesselam hayatta iken caizdir onun duasını vesile edinmek. Onun dışındaki hayırlı ve salih kimselerle yapılan tevessül de aynı şekilde onlar yaşıyorken dua ve şefaatleriyle tevessül anlamında caizdir. Peki, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatta iken onun duasını vesile edinmek, onun duasıyla tevessül etmek caizdir diyor mübarek Furi. Aynı şekilde diyor salih kimselerin de duasını Vesile edinmek aynı şekilde caizdir. Gerçekten bugün sizin benden dua istemeniz gibi. Yani ben birine mesela sizden birisi diyebilir ki benim için şu konuda dua et. Ben de yani benim duamı siz ihtiyacınızın Rabbimiz tarafından giderilmesi için vesile kılıyorsunuz. Ben de içimizdeki kardeşlerden aynı şeyi isteyebilirim. Ancak bu yaşayan kimseler konusunda caizdir demekte. Ve devamla diyor ki Mübarek Furi, ancak vefatından sonra onunla tevessül etmek ve aynı şekilde vefatlarından sonra hayırlı ve salih kimselerle tevessül etmek ise caiz değildir diyor. Tuhfetul Ahfez'de 9. cilt 96. sayfada bunu ifade etmektedir. Yani diyor ki bu salih bir ne salih bir kimseden ne de Rasulullah Aleyhisselat Vesselam'den ise öldükten sonra tevessül etmek caiz değildir. Altıncısı, Allahım onu benim hakkımda şefaat çıkıl ifadesi. Adam hatırlayınız, Rasulullah ve Vesselam ona duayı öğretirken, ona duayı öğretirken şöyle öğretmişti: e, Allahım onu benim hakkımda şefaat çıkıl demişti adam. Ee, çünkü Resul Aleyhisselatü ve Vesselam ona böyle öğretmişti. Adamın bu ifadesi, yani sahabenin bu ifadesi, itiraza mahal bırakmayacak bir şekilde onun benim hakkımdaki duasını kabul et demektir. Bu cümleden açıkça anlaşılmaktadır ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam adam için dua etmiştir. Niçin? niçin böyle anlamaktayız bunu çünkü adam şöyle dua etmişti sahabe böyle dua etmişti demişti ki ee, Allah'ım onu benim hakkımda şefaatçı kıl beni de onun hakkında şefaatçı kıl demişti beni de onun hakkında şefaatçı kıl yani burada şefaattan kasıt onun benim hakkımdaki duasını kabul et demektir beni de onun hakkında şefaatçı kıl ifadesi ise benim onun hakkındaki duamı kabul et demektir. Beni de onun hakkında şefaatçı kıl ifadesi ise benim onun hakkındaki duamı kabul et. Yani benim onun benim için ettiği duayı kabul etmen için yaptığım duayı kabul et manasına gelir. Yani daha açık bir ifadeyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den dua istiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kişi için dua etmekle yetinmeyerek ona diyor ki abdest al, iki rekat namaz kıl ve sen de şöyle dua et. Dolayısıyla adam bu duasında da diyor ki onu benim için şefaatçı kıl. Ne? Yani onun duasını kabul et. Ya Rabbi beni de onun için şefaatçı kıl. Yani ben de senden istiyorum ki onun duasını kabul et. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını kabul et. Yani beni onun hakkında şefaatçı kıl demek. Onu benim hakkında benim hakkım. yani onun duasını kabul et benim de onun duasının kabul olması konusundaki isteğimi, yani beni de onun hakkında şefaat kıl diyerek, adam kastını ortaya koymuştur. Eğer onu benim hakkımda şefaat kıl demek, dikkat edin, eğer onu benim hakkımda şefaat kıl demek, Nebi aleyhissehat Vesselam'ın zatıyla tevesül edildiğine delilse beni de onun hakkında şefaat çıkıl demek Nebi aleyhisset Vesselam'ın adamın zatıyla tevesül ettiğine mi delildir diye soruyoruz Eğer onu benim hakkında şefaat çıkıldan kasıt onların dediği gibi Ali Hoşafçı'nın anladığı gibi ise yani buradan kasıt zat ile tevesülse o zaman Adam, beni de onun hakkında şefaatçı kıl demesini şöyle anlamamız gerekir. Demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o kişinin zatı ile Allah'a tevessül etti diye fasit bir anlam vermiş olunur. Dolayısıyla az önce ifade, ifade ettiğimiz doğru anlam adamın Ya Rabbi onu benim hakkımda şefaatçı kıl yani onun duasını kabul et. Ya Rabbi beni de onun hakkında yani ben senden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını kabul etmeni istiyorum. Benim de bu duamı onun bu duasını bu kabul et işte benim bu isteğimi onunla alakalı onun duasını vesile edinmemi e, onu da bana şefaat kılarak beni de ona şefaat kılarak kabul et demek istemektedir. Yoksa e, şafçının dediği gibi böyle batıl bir anlam ortaya çıkar. Allahım, onu benim hakkında şefaat çıkıl, yani kimi Muhammed Aleyhisselam'ini. Tabii bizim buradaki kastımızın ne olduğunu ifade ettik. Lafzıyla alakalı istişfa sözcüğünden bir şeyler ima etmeye çalışmak dışında hiçbir açıklama yapmayan hoşafçı beni de onun hakkında şefaat çıkıl lafzını hepten görmezden gelerek zikretmeye bile cesaret edememiştir. Yani. Dikkat edin duanın sonu şuydu. Duanın sonu şuydu. Ya Rabbi onu benim hakkında şefaat çıkıl. Beni de onun hakkında şefaat çıkıl. Ancak hoşafçı beni de onun hakkında şefaat çıkıl. Sözüyle alakalı olarak hiçbir yorum yapmamış. Bunun üstünü örtme gayreti içerisine girmiştir. Ortaya koymak gibi ve bununla ilgili bir açıklama yapma cesaretini kendinde görememiştir. Çünkü onların yanında bunun bir açıklaması yok. O şefaatı zat ile tevessül olarak anladığından peki adamın beni o şefaat şefaatçı nasıl açıklayacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kişiyle tevessül mü etti Allah'a. Böyle mi anlayacak yani? Dolayısıyla hiçbir açıklama yapmadan bunun üstünü, ikinci bölümün üstünü örtmüştür. Yani onu benim hakkımda şefaatçı kıl. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakkımda şefaatçı kıl sözünü sözü üzerinde istişfa kısmı ile alakalı olarak bazı şeyler söyleme gayretine girmiş, bir şeyler ima etme gayretine girmiş. Ancak beni de onun hakkında şefaatçı kıl kısmı ile ilgili hiçbir şey söyleme cesaretini kendinde görememiştir. Yedincisi rivayetin başında, ortasında ve sonunda açıkça görüldüğü gibi konu tamamıyla Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın duası ile ilgilidir yani rivayetin başında da ortasında da sonunda da bunu görüyoruz. Çünkü adam gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a direkt, direkt Allah'a dua ette gözlerimi iyi etsin. Adamın isteği dua. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki istersen sana dua edeyim, istersen sabret. Bakınız konuşulan şey dua. Rivayette de bu açıkça görülmekte. Rivayette zat ile tevessüle delil olabilecek en ufak bir emare dahi yoktur. Zat ile tevessüle delil teşkil edecek hiçbir emare görmemekteyiz. Sekizincisi, eğer iddia edildiği gibi rivayette zat ile tevessül olmuş olsaydı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dua etmesine gerek olmadan kendi kendine bu duayı yapan bütün amaların gözlerinin iyileşmesi icap ederdi. Oysa vata bunun aksini göstermektedir. Yani eğer onların iddia ettiği gibiyse, burada zat ile tevessül yapılıyorsa, o zaman bu ümmetin mensubu olan tüm Müslümanların, ama olan bütün Müslümanların oturdukları yerde Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in zatı ile tevessülde bulunarak gözlerinin şifa bulmasını isteyebilirlerdi ve onların gözleri görmeye başlardı, iyileşmesi gerekirdi. Halbuki vatâ bunun aksini ortaya koyuyor. Yani böyle bir şey bilmemekteyiz. Bu sebepledir ki Beyhaki'nin yaptığı gibi alimler bu olayı Delailin Nubuvve kitaplarında yani e, Nebi olunduğuna delil e, kitaplarında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerine ve duasının kabul edilişine örnek zikretmişlerdir. Yani Delailin Nubuvve yani nübüvvetin delilleri kitaplarında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Resulullah sallallahu mucizeleri anlatılan bölümlerde bu olaylar nakledilmiştir. Az önce zikrettiğimiz ama hadisesi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve mucizelerinden görülmekte, Resulullah sallallahu aleyhi ve zatı ile tevessüle delil teşkil etmemektedir. Dokuzuncusu Allah Şeyh Elbani'ye rahmet etsin. O diyor ki, o şöyle diyor. Aman'ın yaptığı tevessülün Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın zatıyla olduğunu düşünen de varsa. Yani Aman'ın yaptığı tevessülün Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın zatıyla olduğunu düşünen de varsa i̇mam Ahmed Ahmet ve İzz bin Abdüsselam'dan nakledildiği gibi orada dursun. Yani Elbani Rahimahullah şöyle bir çağrı yapıyor. Diyor ki eğer diyor siz diyor bu amanın yaptığı tevessülden şöyle bir anlam çıkartıyorsanız yani burada Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın zatı ile tevesül yapılmıştır da diyorsanız diyor Elbani rahimehullah. O zaman diyor siz de İmam Ahmed ve İzz bin Abdullah rahimehumullah onların onlardan nakledildiği gibi orada durun. Buna bir ilave yapmayın demekte Tevessül isimli kitabında. Yani Hoşafçı'nın yaptığı gibi İmam Ahmed ve İzz bin Abdullah'ın delil gösterip İmam Ahmet ve İzz bin Abdüselam'ı delil gösterip onların Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a has olabileceğini söylediği bir şeyi herkese tamim ederek gelmiş geçmiş bütün günahları affedilmiş cennette olduğunu cezmettiğimiz beşerin en hayırlısıyla akibetlerinin ne olduğunu bile bilmediğimiz başkalarını kıyas etmesin. Yani madem ki dikkat ediniz Elbani Rahimahullah çünkü İzbin Abdullah ve İmam Ahmed rahimehullah. Onlardan böyle bir nakil var. Onlar diyorlar ki yani burada zat ile tevessülü onlar da görmüyorlar bu şeyde. Ee, bu bu haberde, bu hadiste ancak diyorlar ki böyle düşünen birisi varsa bile bunu diyorlar Resulullah ve vesselam has kılsın. ve vesselam'ın hayatta oluşuna ve aleyhissalatu vesselam'ın eee kendisine has kılsın daha ileriye gitmesin hoşafçının yaptığı gibi yani zat ile tevessülü umumileştirmesin e işte bakınız burada böyle bir örnek var o zaman biz falanı da filanı da şunu da bunu da herkese bütün zatlarla tevessül ederiz gibi bir anlam çıkarmasın demekte ve böylece e, selefimiz olan İmam Ahmet ve İzmir Abdüselam Rahimahullah bunların durduğu yerde durmasını öğütlemekte. Hoşapçı, onların rivayette zat ile tevessül olabileceğine dair aktarılan yorumlarını alıp delil getirirken ne yapıyor Hoşapçı burada? Dikkat ediniz. Acayip bir e, Subhanallah yol e, izliyor. Ne yapıyor? Onların, yani onlardan kastı kim? İmam Ahmet ile Ahmed bin Hanbel ve İz bin Abdüselam'ın e, zat ile tevessül olabileceğine dair aktarılan yorumlarını alıyor ve delil getiriyor. Yani diyor ki ne? İşte bakınız diyor, bu iki alim de bu iki alim de diyor e, zat ile tevessülün olabileceğini e, söylüyorlar diyerek bunun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a has olacağıyla ilgili e, ölçülerini görmezden gelerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'le başkalarını nasıl kıyas ettiklerini açıklamamaktadır. Yani, e, İmam Ahmed ile İzmir Abdüselam'ın burada ille de bir kişi zat ile tevessül olabileceğini söyleyecekse de, bu sadece Resulullah olmalıdır. Bunu umumileştirmemelidir. Başka, e, başkalarıyla Resulullah s.a.v. kıyas edilmemelidir. Sözlerimi ise, kitabına almamakta. Yani onların başka kimselerin Resulullah ve Vesselam'le kıyas edilemeyeceği bölümünü almıyor. Neyi alıyor? Diyor ki Ahmet İbni Hanbel'le İz bin Abdüsselam, onlar diyorlar zat ile tevessülü caiz görüyorlar. Halbuki onlar diyorlar ki bir kişi bunu yapacaksa da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için bu geçerlidir demektedirler. Onuncusu, bir sayfa önce iki defa Hadiste dua ile tevesülün de olduğunu söyledikten sonra kendisi yani Ali Hoşafçı bir sayfa önce iki defa hadiste dua ile tevesülün de olduğunu söyledikten sonra yani Hoşafçı kendisi bizzat itiraf ediyor diyor ki burada diyor zat e, şey dua ile tevesül e, olduğunu bir sayfa önce söylüyor sayfa 143'te de diyor ki el hadiste dua ile tevesül varmış gibi yorumlar yapmasının bir anlamı kalmaz. Anlaşıldı mı burası? Çok önemli. Kendisi hoşafçı diyor ki sayfa 142'de kendi kitabında diyor ki bu hadiste dua ile tevesülün ne olduğunu görüyor ve bunu itiraf ediyor. Sonra sayfa 143'te sanki o söyleyen kendi değilmiş gibi diyor ki Elbani'nin hadiste dua ile tevesül varmış gibi yorumlar yapmasının bir anlamı kalmaz diyor. Ya az önce sen itiraf ettin yani sen diyorsun ki, burada iki defa söylüyorsun bunu, bir sayfa önce söylüyorsun. Ve diyorsun ki, burada dua ile tevesülün varlığını itiraf ediyorsun. Bir sayfa sonra da diyorsun ki, Elbani'nin hadiste dua ile tevesül varmış gibi, Yorumlar yapmasının bir anlamı kalmaz diyor. Yani Elbani'nin burada diyor dua ile tevessül vardır sözüne itibar edilmez. Yani kendine göre Elbani'nin bu sözünü reddediyor. Ve böyle yaparak Hoşafçı okuyucuya kendisini güldürmekte. Hoşafçı rivayette tutunmaya çalıştığı en sağlam dalın ne olduğunu sayfa 141'de şöyle izah ediyor. Yani bu rivayette kendisinin tutunduğu en sağlam dalın ne olduğunu kendisi söylüyor. Sayfa 141'de ve şöyle diyor. Esas mühim nokta o sahabeye öğretilen dua peygamberin olmadığı bir yerden seslenme var. Dikkat ediniz. O sahabeye öğretilen dua aslında duada olması gerekir. Peygamberin olmadığı bir yerden seslenme var. Ey Muhammed seninle Rabbime yöneldim sözleridir. Yani demek istiyor ki hoşafçı sayfa 141'de tutunduğu en sağlam dal da o. Diyor ki burada şunu da görüyoruz. Adam bu duayı yaparken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun yanında değil. Dolayısıyla adam şöyle bir seslenişte bulunuyor. Diyor ki ey Muhammed Ey Muhammed Seninle Rabbime yöneldim. Peygamberin olmadığı bir yerden seslenmiştir diyor. Tabi cevap verelim. Hoşafçı bu nidadan bir şeyler çıkarmaya çalışıyorsa o kadar aramasına gerek yoktu. Zaten her namazın her teşehüdün, teşehüdünde selam sana olsun ey nebi diye nida ediyor. Selam sana olsun ey nebi diye nida ediyor. Hatta ashab diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve içimizdeyken diyorduk ki es selam Selam sana ey nebi. O vefat ettikten sonra selam aleyhi nebiyye demeye başladık. Es selam aleyhi nebiyye diye yani tahyatta geçen eee madem hoşafçı bu sözüyle ilgili yani buradan bu anlamı çıkartıyorsa o zaman çok uzaklarda aramazsın. Çünkü o teşehhütte zaten da demekte. Bu nida hem Arapçada hem Türkçede sevdiği veya nefret ettiği dostunu ya da düşmanını hatta bazı cemadatı o an zihinde canlandırmak istihdar için kullanılır. Arapçasını gördük. Akif'in, Mehmet Akif Ersoy'un, Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker mısrası, Necip Fazıl'ın, Ey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin dizeleri, bu nidanın Türkçe'de ifade ettiğiniz anlamda kullanıldığı yerlerdir. Seninle Rabbime yöneldim sözünün anlamı ise, zaten Hoşafçı'nın 211 nolu dipnotta, İstişfa sözcüğünden lehine bir şeyler çıkarmak için mübarek Furi'den aktardığı gibi senin şefaatçi olmanı isteyerek yani duanın kabul edilmesini isteyerek demektir. Bu hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zatı ile tevessüle delil olabilecek herhangi bir şey yoktur. Hele ondan başkasının zatıyla tevessüle dair hiçbir şey yoktur. Bu hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zatıyla tevessülde bulunmaya delil teşkil edecek hiçbir şey yoktur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın başkası ile ilgili delil teşkil edecek ise hiçbir şey yoktur. Şimdi bu ama hadisiyle ilgili, ama hadisiyle ilgili bir kısa var ve bu kısaya biz devam edeceğiz inşallah. Osman radıyallahu anhın ihtiyacı için kendisiyle görüşmek istediği adamla ilgilenmemesi, yani birisi, birisi, Osman radıyallahu anle görüşmek istiyor. Osman radıyallahu anh ise kendisiyle görüşmek isteyen bu adamla ilgilenmiyor. Yani bir ihtiyacından ötürü görüşmek istiyor ancak Osman radıyallahu anh bu adamla ilgilenmemesi üzerine Osman bin Huneyf radıyallahu anh adama ama hadisindeki duayı öğretmesi, adamın da bu duayı yaptıktan sonra Osman radıyallahu anh onunla ilgilenip ihtiyacını Görmesiyle alakalı bir kıssa var. Yani sözde Osman radıyallahu an bir adam ihtiyacından ötürü Osman radıyallahu anla görüşmek istiyor. Ancak Osman radıyallahu an o adamla ilgilenmiyor. Sonra Osman bin Huneyf az önce bahsi geçen e, hadisinde ravisi sahih olan hadisin ravisi az önceki ama hadisinin bunun üzerine Osman bin Huneyf radıyallahu anh adama aynı ama hadisindeki duayı öğretiyor. Sen böyle bir dua et diyor ve bu duayı yaptıktan sonra Osman Radiala onunla ilgileniyor ve ihtiyacının görülmesiyle alakalı o kişiyle ilgileniyor. Şimdi kıssa bu. Birincisi bu kıssayla ilgili söyleyeceklerimiz. Birincisi Hoşafçı sayfa 146'da aktarmayı tamamladığı kıssayı aynı sayfadaki 215 nolu dipnotta Buhari'nin Tarihül Kebirinde Kebir'ine ihale etmektedir. Halbuki orada böyle bir rivayet yoktur. Dikkat ediniz. Hoşafçı sayfa 146'da aktarmayı tamamladığı kısayı aynı sayfadaki 215 nolu dipnotta Buhari'nin Tarihül Kebir'ine ihale etmektedir. Yani diyor ki bu olay Buhari'nin tarih ülke geçmekte. Halbuki orada böyle bir rivayet yok. Tarih ülke rivayet, Hammad bin Seleme'nin Ebu Cafer el-Hatmi ve Umara bin Huzeyme bin Sabit yoluyla Osman bin Huneyf radiyallahu anh'ten yaptığı merfu rivayettir. O da Buhari'nin tarih ülke 6 bölü 209'da geçen rivayet. Yani İçinde bu kıssa olmayan bir önceki hadis. Yani orada da bu demin okuduğum kaynakta Muharili Tarih Ülke birinde, onun gösterdiği yerde geçen az önce aktardığımız Osman bin Huneyf'in rivayet ettiği ama hadisi vardır. Bu kıssa yoktur. Koşafçının bu fiili yani iki farklı rivayeti aynı zannederek sayı aslında orada olmayan bir yere ihale etmesi, hadisleri tahriç ve değerlendirmedeki bilgi ve becerisini gözler önüne sermektedir. Yani bu haberi de aynı hadismiş gibi yansıtmaya çalışıyor ve aynı yeri, ama hadisinin delilini bu olayla pekiştirerek bayağı aynı habermiş gibi lanse ediyor. Üstelik besbelli ki, bunu farkında olarak veya olmayarak yaptığı bu fahiş hatayla birlikte, Buhari'nin sahihi ile tarihinin arasını ayırt edemeyecek bazı okuyuculara telbis yapmak için yapmaktadır. Öyle ya, kıssanın hemen altında yazan Buhari sözcüğü bu ayrımı yapmayacak okuyucular için az çok bir kanaat oluşturacaktır. Yani Buhari diyerek, o Buhari'yi Buhari kastederken, Tabi bunu okuyucu özellikle öyle bir kitle okuyor zaten bunları. Onu Buhari'nin elkebirinde mi yoksa Buhari'nin sahihinde mi olduğunu ayırt edemeyecek bir okuyucu kitlesini, kitlesine hitap ederek okuyucuda bir kanaat oluşturmaya çalışmaktadır. İkincisi hadisleri tahrir ve değerlendirme iddiasındaki hoşafçı yaklaşık 6 sayfa boyunca yaptığı bir sürü söz israfına rağmen bu kıssanın isnadının sıhhatine dair tek bir kelime etmemektedir. Yani kendi kendine tahrişle ilgili e, tahriş ve değerlendirme iddiasında bulunuyor. Ancak uzun uzun laflar ettikten sonra az önce söylediğimiz Osman Radyalah'ın yanına gelen adamla ilgili olarak e, geçen kıssanın sıhhatiyle ilgili en ufak bir söz söylememektedir. Daha da ilginci zaten neyle ilgili olduğunu anlamadığı itirazlara, oradan buradan topladığı ve neyle ilgili olduğunu bilmediği şeylerle cevap vermeye çalışmaktadır. Hatırlayınız onun kitabının ismi Selefiler ve Tasavvufçuların görüşleriydi. Yani kendine göre tasavvufçuların zat ile tevessüle itiraz etmelerini de anlamadığı gibi, bunu anlamadığı gibi, yani Selefilerin zat ile tevessülü, tevessüle itirazlarını Anlamadığı gibi buna da cevap verirken oradan buradan topladığı ve neyle ilgili olduğunu da bilmediği şeylerle cevap vermeye çalışmaktadır. Şöyle izah edelim. Kıssayı aktardıktan sonra dua ile tevessül diyenlerin görüşü başlığı altında. Dikkat ediniz. Kıssayı aktardıktan sonra. Ey az önce haber verdiğimiz kıssayı. Dua ile tevessül diyenlerin görüşü yani burada kast edilen selefilerdir. El Sünnet'in menhecidir. Dua ile tevessül diyenlerin görüşü başlığı altında, Selefilerin kıssaya olan itirazlarını aktardığını zanneden hoşafçı, Osman radiyallahu faziletine gölge düşürmeyle alakalı itirazı saymazsak, iki sayfa boyunca Elbani'nin bu kıssa değil de, önceki hadisteki, yani ama hadisi, başka bir ziyade cümleyle ilgili itirazlarını, ...aktarmaktadır. Allah-u Ekber. Dikkat ediniz... ...zat e, dua ile tevessül diyenlerin... ...görüşü diye bir başlık atıyor... ...ve o başlığın altında... ...selefilerin kıssaya olan itirazlarını... ...aktardığını zannediyor. Yani sözde niçin itiraz ediyorlar... ...selefiler bununla ilgili görüşleri aktarıyor. Osman radiyallahu ...faziletine gölge düşürüyor... ...çünkü yukarıdaki tavır... ...az önce o kıssada haber verdiğimiz... ...adamın ihtiyacı ile ilgilenmedi... Buradaki bu haberle ilgili onun faziletine gölge düşünen bir söz ediyor veya o kıssayı hakmış gibi görüyor. Burada gölge düşürüyor. Ee, iki sayfa boyunca Elbani'nin bu kıssa değil de önceki ama hadisi başka bir ziyade cümleyle ilgili itirazlarını aktarmaktadır. Halbuki Elbani'nin bu itirazlarına konu olan o cümle, hoşafçının aktardığı şekliyle birinci hadiste de bu kıssada da geçmemektedir. Elbani'nin bu itirazlarına konu olan o cümle, hoşafçının aktardığı şekliyle birinci hadiste de bu kıssada da geçmemektedir. Yani Elbani'nin reddettiği ve kabul etmediği bölüm. Haliyle Elbani'nin sözlerini anlamadığı için, onun birinci hadisteki bir ziyade ile ilgili değerlendirmelerinin, bu kıssayla ilgili olduğunu vehmeden hoşafçı, kıssayı müdafaa ettiğini zannederek kıssayla ilgili ilgisi olmayan itirazlara cevaplar vermeye çalışmaktadır. Bir de bunun üstüne sayfa 150'deki Elbani Hadisi zayıflatacak ya Osman radıyallahu anh'ın ahlakına uymuyor, yorumunu yaparak okuyucuya vesvese vermeye çalışıyor. Yani diyor ki Elbani rahimahullah, bu El Osman radıyallahu anh'ın ahlakına uymamakta bu tavır sözüne karşılık diyor ki Elbani böyle söyleyerek okuyucuya vesvese vermektedir. Elbani'nin kıssayı zayıf satmadaki tek gerekçesinin bu olduğu izlemini vermeye çalışmaktadır. Yani hoşafca zannediyor ki Elbani sadece Osman radıyallahu anh bu tavrı yakıştırmadığı için e, hadisi kıssayı eleştirmekte veya reddetmekte olduğunu zannediyor. Evet kendine göre de böyle bir izlenim veriyor hoşapçı. Ardından güvenilir Rabi'nin rivayette yalnız kalması zayıflık sebebi değildir. Dolayısıyla bu illet, illet olmaktan uzaktır sözleriyle. Bu kısada değil bir önceki merfu rivayette yani ama hadisinde kendisinin de ne orada ne burada bahsettiği bir ziyadenin illet olmayacağını anlatmaya çalışmaktadır. Halbuki boşa konuşmaktadır. Ardından Gumari'ye yapılan itirazın geçerli olması için bu ilavenin eğer bir ihtiyacın olursa bunun gibi yap neyle çeliştiğini göstermeleri gerekir demekte. Parantez içerisinde zikrettiği o ziyadenin bu kıssayla ilgisi olmadığını hala fark etmeden boşa konuşmaya devam etmektedir. Ardından bu rivayet şubenin rivayetine zıt değildir. Şubenin rivayetine bu rivayette zıt bir ibare yoktur. Varsa hangisi diyerek bu rivayet sözüyle kastedilen şeyin bu kıssa değil, birinci hadisteki başka bir ziyade olduğundan bir haber boşa konuşmayı sürdürmektedir. Yani kendisine göre reddiye verdiği şeyin bile aslında konuya konuyla alakası olan hadisi değil, başka bir şeyi konuştuğunu ve boşa kürek çektiğini görmekteyiz. Hoşapçı başka bir şeye yapılan itirazları, bu kıssaya yapılmış itirazlar zannederek hoşapçı başka bir şeye yapılan itirazları ki açacağız inşallah bunu bu kıssaya yapılmış itirazlar zannederek cevap vermeye devam ederken sayfa 150'de şöyle diyor bu haliyle hadis Tiberani, Heysemi, Munzir yani doğrusu Munziri demek istiyor ve Makdisi sahih kabul etmekte, bunu İbn Teimiye 'Kaidatun Celile isimli eserinde itiraf etmektedir demekte. Dikkat edin. Sayfa 150'de diyor ki hoşafçı bu hali ile hadis Tiberani, Heysemi, Munziri ve Makdisi sahih kabul etmekte İbn Teimiye Kaidatü'l ile isimli eserinde sayfa 98'de de bunu itiraf etmektedir demekte. Birkaç sayfa içerisinde. Birkaç sayfa içerisinde bu derece fahiş hatayı bir araya getirebilmeyi becerip kendini ele güle güldüren hoşafçı Burunla da yetinmeyip Taberani, Heysemi ve Muziri'nin hadisi bu haliyle sahih kabul ettiklerini söyleyerek düfe düz yalan atmakta İbri Teymi yerinde bunu itiraf ettiğini söyleyip yalanına kuyruk takmaktadır. Yani iftiralar zinciri oluşturduğunu görmekteyiz. Taberani'nin Mecmu' sahirdeki ifadesi şöyledir. Hani dedi ya Taberani bu şekliyle bunu kabul ediyor İbri Teymi ve diğer isimler. Bakalım Mecmuh Sahir'deki Taberani'nin ifadesi Nasıldır? Paylaşalım Bunu Ravh İbnül Kasım'dan Şebib Bin Said, Ebu Said El Mekkî'den başkası rivayet Etmemiştir ki o Sikhadır. Oğlu olan Ahmet Bin Şebib'in babasından yani kendisinden Onun da Yunus Bin Yezid El Eyyir'den hadis aktardığı Adam budur. Bu hadisi Ebu Cafer El-Hatmi'den ismi Umey bin Yezid'dir ve Sika'dır, Şube rivayet etmiştir. Şube'den rivayette ise Osman bin Ömer bin Faris teferrüt etmiştir ve hadis sahihtir. Teberani, Mecmur Sagir, 1 bölü 184. Kendi ibaresinden açıkça görüleceği gibi, Teberani kıssanın veya söz konusu ziyade ile beraber ama hadisinin sahih olduğu yönünde tek kelime dahi etmemektedir. Tabarani'nin sahih olduğunu söylediği hadis, bu hadisi ifadesiyle işaret ettiği, benim rivayet ettiği birinci hadistir. Zira şubenin rivayetinde ne söz konusu ziyade, ne de bu kıssa geçmemektedir. Şubenin rivayetinde söz konusu ziyade, ne de bu kıssa geçmemektedir. Heysemi'nin sözü de şudur. Tirmizi ve İbn Mace kıssa olmaksızın sonundan bir bölüm rivayet ettiler. Taberani de bunun akabinde rivayet edilen tarihlerini zikrettikten sonra hadis sahihtir demiştir. Haysemi Mecmu'z Zevaid'de geçiyor. 2. cilt 289. sayfa. Tabaranin sahih olduğunu zikrettiği tarih açıkça ifade ettiği gibi şubenin rivayetidir. Oysa şube ne mezkur ziyadesi ne, kısa, ne kıssayı rivayet etmiştir. Oysa şube ne mezkur ziyadeyi ne de kıssayı rivayet etmiştir. Yani de Tabaranin mezkur ziyadeye veya kıssaya değil şubenin rivayeti olan birinci hadise sahih dediğini ifade etmektedir. Yani hepsi o birinci hadiste geçen âma hadisiyle ilgili konuşmaktalar ancak maalesef o şafçının yaptığı bunu ikinci kıssaya hamletmesidir. Muziri'nin söylediği de aynı ifadenin biraz daha kısaltılmış halidir. Muziri de diyor ki: "Taberani tarihlerini zikrettikten sonra hadis sahihtir." dedi. Muziri terkip ve terhipte bunu söylemiş. İmri Temiya'nın iddia edilen itirafı da Tabarani'nin bahsettiğimiz bu sözünü aktarmasıdır. Özetle, hoşapçı Tabarani'nin açık bir şekilde Şuben'in yaptığı rivayete, yani ama hadisine sahiptir demesini, kıssaya veya sözü geçen ziyadeye sahih deme anlamı yüklemekte. Tabarani'nin bu sözünü aktaran İbni Teymiye'ye de kendi uydurduğu yalanı itiraf etme kulbu takmaktadır. Yani ama hadisiyle ilgili yapılan haberlere veya onları hadisi tasih etmelerine e, ikinci ziyadeye veya e, az önce aktardığımız Osman radiyallahu anh ile ilgili e, kıssaya hamlederek efendim onların da veya İbn-i Teymiye rahimahullahın bunu da itiraf ettiğini söylemektedir. Ardından İbn-i Teymiye bahsedilen yerde Heysemi ve Munziri'nin adını bile ağzına almamışken, bu sefer kılıfa bile gerek duymadan İbn-i Teymiye'nin ve Munziri'nin de hadisi bu haliyle sahih kabul ettiklerini itiraf ettiği yalanını uydurmakta ve toplam iki buçuk satırda bu kadar performansla bu konuda ne kadar marifetli olduğunu herkese göstermektedir. Allahu akbar. Yapılan iftiralardan Allah'a sığınıyoruz. Bu yaptığım açıklamanın bir dipnotu var. Onu da paylaşmam gerekiyor. Onu da paylaşmam gerekiyor. O da şu ardından sayfa 40 ve 100, 121'de mükerrer olarak aslen Arnavutlu böylesi böyle doğrusu Arnavut yani Arnavut demek istiyor. Aslen Arnavutlu olan Elbani dedikten sonra sebebini anlamadığımız bir şekilde üçüncü defa Arnavut asıllı olduğunu ifade etme gereği duyduğu Elbani'yi bazı yerde sahih dediği hadise başka bir yerde zayıf, zayıf dediği hadise de başka bir yerde sahih demiştir diyerek çelişkili durumlarını mevzu etmekte, buna örnek olan kaynağını da müellifi Mahmud Said Memduh'un ismini Muhammed Said Memduh olarak yanlış verip zikretmektedir. Yani ne yapmaya çalışıyor? sürekli olarak bu hoşapçı Elbani El rahimehullah'ın e, ona olan güvenin sarsılması veya hadis konusundaki hadis uzmanlığı konusundaki muteberliğini sarsma gayretini ortaya koyarak sebebini anlamadığımız bir biçimde birkaç defa Arnavutlu, asıl e, aslen Arnavutlu diyerek bunu sürekli zikretmesi ve aslında Elbana zayıf dediği bir hadise başka yerde sahih, sahih dediği bir hadise başka yerde zayıf e, diyerek kendine göre kendine göre e, çelişki durum çelişkili durumlarını Elbana rahimullah'ın kendiyle çelişkini or, çeliştiğini ortaya koymaktadır. Buna örnek olarak kaynağını da müellifi Mahmud Said Memduh'un Memduh olan ancak kendisi Muhammed Said Memduh diye demiştir ee, onu göstermekte hadisin sahati ve zayıflığına hükmetmenin iştihadi bir mesele olduğunu edinilen yeni bilgilerle iştihadın değişebileceğini ispat etmek zorunda kalmayacaksak dost düşman herkesin şehadetiyle konunun uzmanı olan bir alimin ulaştığı yeni bilgilerle iştihadını değiştirip hatasından dönmesinin neresinde bir çelişki vardır diye sormaktayız. Örneğin birisi çıkıp İmam-ı Şafii'nin kadim ve cedid mezhebini veya İmam Ahmet'ten ve İmam Malik'ten gelen farklı rivayetleri onların çelişkileri diye ciltlerce kitap yazsa bu onların telakkuzları mı yoksa böyle yapanın hezayanını mı ortaya koyar? İmam Ebu Hanife, ey Ebu Yusuf, benden her duyduğunu yazma, çünkü ben bir beşerim. Bugün bir şey söyler, yarın ondan dönebilirim derken, size göre ben tenakuzları olan çelişkili birisiyim mi demek istemektedir? Yoksa kendisinin beşer olduğunu, hata da edebileceğini, hakkı gördüğü zaman hakka sarılacağını, kendi görüşünden vazgeçeceğini mi haber vermek istemektedir? İmameyn söylendiğine göre mezhebin üçte birinden geri dönerken size göre çelişkiye mi düşmüştür? Yani İmam Muhammed ile bu Yusuf mezhebin üçte birlik bölümünden dönerken yani İmam Ebu Hanife ile muhalefet ederken onlar gerçekten kendileriyle çelişkiye mi düşmüşlerdir diye sorarız Ali Hoşafçı'ya. Hoşafçı'nın bu sözlerinde Elbani'nin çelişki ve tenakuzatına değil, hatadan dönme erdemi gösterdiği için menakıb ve hasenatına delil vardır. Aynı yerde hadis ilminde hadis hocası olmadan kendini yetiştirmiştir. Aynı yerde diyor ki bu hoşafçı hadis ilminde hadis hocası olmadan kendini yetiştirmiştir diyerek şeyhi olmayanı şeyhi şeytandır akidesinden olsa gerek bunun mümkün olmayacağını ima eden ve aklınca Elbani'nin bu, fen, bu fende dost, düşman herkesin itiraf ettiği mertebesini zedeleyip onu okuyucunun gözünden düşürmeye çalışan hoşafçı hakikatte kendisini dost, düşman herkesin önünde komik duruma düşürmektedir. Aslında Elbani rahimahullah'ın yani onun hocası olmadan hadis ilmini elde etmiştir bu kabul edilir bir şey değildir onun bu mantığı da herhalde şeyhi olmayanın şey, şeyhi şeytandır anlayışından kaynaklanıyor. Aslında böyle yaparak onun mertebesini düşüreceğini zanneden hoşafçı aslında kendisini dost düşman herkesin önünde komik bir duruma düşürüyor. Niçin? Bakalım niçin? Aralarında hoşafçının sayfa 61'de son devrin alimlerinden saydığı Seyit Sabık Abl-Kerim Zeydan'ın da bulunduğu Ali Tantavi Muhammeddin Hatip Ahmet Şakir Muhammed Gazali Mustafa Sibai Mustafa Zerka gibi farklı meşreplerden birçok kişi hocası olmadan kendini yetiştiren Elbani'nin hadis ilmindeki otoritesini ikrar ve itiraz etmektedirler. Yani biz diyoruz ki bu konuda hadis alimi olanlar hadis alimi olmayan Elbani Rahimahullah'ı takdir etmişlerdir. Allah ona rahmet etsin. Meşhur selefi alimlerin Elbani hakkındaki şehadetleri hoşafçı ve okurları için bir anlam ifade etmeyeceğinden bunları aktarma gereği duymuyoruz. Mesela Binber Rahimahullah e Efendimiz bin Useymin, Salih bin Fevzan ve benzeri selef alimleri. Biz onları saymıyoruz. Niye? Çünkü onlar bunlara itibar etmiyorlar. Onlara göre bu alimler kabir yıkıcısı. Yani put yıkan oldukları için onlar put yıkanlardan hoşlanmıyorlar. Onlar aksine put dikenleri haşa sevip tasvip etmekte ve buna teşvik etmektedirler. Dolayısıyla kendilerinin muteber, muteber saydığı, kendilerinin itibar ettiği isimleri saymayı uygun gördük. Ancak Azılı düşmanlarının onun hakkındaki itirafları insaf sahibi okur için sanıyoruz bir şeyler ifade eder. Paylaşalım. Hoşafçı ve ağlanesinin temel kaynaklarından Abdullah bin Sıddık el-Gumari bazı arkadaşlarına gönderdiği 29-1380 tarihli mektubunda yani hicri, Banin'in vefatından 40 yıl önce diyor ki, Nasruddin Elbani, Şam'a gelerek Arapçayı öğrenmiş ve hadis ilimlerine yönelip bu ilmi çok kuvvetli bir şekilde almıştır. Hatta geçen yıl Zahiriye Kütüphanesini ziyaret ettiğimde istediğim kitapları bana getiren de orada ne olup olmadığını bana bildiren de oydu. Habis tabiatlı, Vahabi ve koyu bir İbn-i Teymiyecidir. Allah'a Allah sığınıyoruz bu laflardan. Eğer mezhebinin habisliği ve inadı olmasaydı hadis bilgisinde zamanın nadir kimselerinden sayılırdı. Ona azgın bir şekilde düşmanlık eden Abdullah bin Sıddık El-Gumari'nin sözleridir bunlar. Habis demekte de kime? Abdullah bin Vah ee, Muhammed bin Abdülvehhaba ve İbn-i Teymiye ve diyor ki eğer diyor haşa hadis diyor onun bu mezhebi olmasaydı onun bu anlayışı yani İbn-i Teymiye'nin akidesini Muhammed bin Abdullah akidesi üzere olmasaydı ben itiraf ediyorum ki bu çok kuvvetli bir ilme sahip ve hadis bilgisinde zamanın nadir kimselerinden birisi sayılırdı diyor ona düşmanlık eden Abdullah bin Sadık el-Gumari. Aynı senenin Rabi'ül evvel ayında yazdığı başka bir mektupta Elbani ise bu sende zamanın nadir kimselerindendir demektedir. Elbani hakkında sorulduğunda bu şahıs bugün için hadis ilminde tektir. Gel gör ki habis bir vahhabidir diye cevap vermektedir. Allah'a Allah sığınıyoruz. Allah ona rahmet etsin Elbani Rahimallah El ve onun yolunda giden alimlere rahmet etsin. Hatta hicri 1377 senesinde Elbani'ye Hazret Üstad Allem'e eseri diye hitap etmektedir. Abdullah el-Gumari'nin kardeşi Ahmet el-Gumari, Elbani hakkında hadis ilmini çok iyi bilmektedir demektedir. Gumarilerin öğrencisi Muhtar Muhammed, Elbani'den büyük muhaddis Şeyh Nasruddin Elbani, Allah ona rahmet etsin diye bahsetmektedir. Gumarilerin diğer öğrencisi Mahmud Said Memduh, Elbaniye, Alleme, Üstadımız Allah'a hamd olsun bizler sünnete hizmet vazifesini yerine getirip sahihi zayıfından tahkik eden, temizi pisten ayırt eden kimseler olduğu için Allah'a hamd etmekteyiz demektedir. Kevserinin sadık öğrencisi Abdülfettah Abu Gudde, Zahid el Kevseri'nin talebesi Abdülfettah Faziletli üstad Şeyh Nasruddin'e Mevla ona selamet versin Demekte benzer bir sözden Sonra Allah onunla Kullara fayda versin diye Dua etmektedir Elbani'nin koyu bir Hasmı halefi ve aşırı bir Kabirperest olan Abdullah Humari'nin selefi olan Elbani'nin mezhebine hakaret ve Tağan etmesine itibar edilmez itibar edilecek olan hadis ilmindeki mertebesine dair şahadet ve itirafıdır. <gülüyor> Bu nakiller nereden alındı? Onu da söyleyelim arkadaşlar. Sisiletul Ahadisul Dahiye, Sebirut Tefik fi Terjemeti Abdullah bin Sıddiq, sayfa 49'da, Husulut Tahani, sayfa 191-2. cilt. Rabul Cani, Tarık Avadallah, Adab-ı Zifaf, Sıddıkıyun, Muhammed Sıddık ve e, Encaluhül Khamse El Gumariyun isimli eserlerden bu nakiller yapıldı. Dolayısıyla orada Aslı Narmavutlu, gibi ifadeler kullanması ve kendisine göre zayıf dediği bir hadise başka bir yerde sahih veya sahih dediğine başka bir yerde zayıf diyerek El-Gumari'yi de kendisine delil getirerek aslında biz burada Elbani Rahimahullah'ın yine aynı e, selef imamlarımız gibi fıkıh imamlarımız olan e, İmam Şafii'nin, İmam Ebu Hanife'nin ve diğerlerinin aynı beşer olmalarında yanılabileceklerini e, ve bu yanılgılarından ötürü de yanılgılarını fark ettikleri yerde hemen bundan döndüklerini aynı şekilde onların yolunu takip eden Elbani Rahimahullah'ın da bu erdem üzerinde olduğunu görmekteyiz. Şimdi olayla ilgili, demin ki kıssayla ilgili, üçüncü olarak söyleyeceğimiz, hoşapçının görmediği veya görüp de anlamadığı ya da anladığı halde verecek cevabı olmadığı için aktarmadığı kısayı münker, belki hatta yalan yapan gerçek illet de şudur. Gerçek illetin, yani onu münker yapan, hatta belki de yalan yapan gerçek illet şudur. Kıstan'ın bütün tarihleri Abdullah bin Vehb'in Şebib bin Said'den onun da Ravh İbn-ül Kasım'dan yaptığı rivayete çıkmaktadır. i̇bn Hadi Adi Şebib hakkında şöyle demektedir. Abdullah bin Vehb ondan münker rivayetler yapmaktadır. Şebib bin Said'in elinde Yunus ve Zuhri yoluyla rivayet ettiği Zuhri'nin nüshası vardır. Bunlar mustakim hadislerdir. Abdullah bin Vehb ise ondan münker hadisler aktarmaktadır. Kendisinden oğlu Ahmet bin Şebib'in Yunus ve Zuri yoluyla rivayet ettiği hadislerdeki, ki bunlar müstakim hadislerdir, Şebib'in haliyle kendisinden münker hadisler aktaran Abdullah bin Vehb'in rivayet ettiği Şebib bin Said'in hali aynı değildir. Takribde Şebib hakkında oğlunun ondan yaptığı rivayetteki hadisinde bir beis yoktur. Abdullah İbni Vehbin değil diyen İbni Hacer Bari'nin mukaddimesinde Buhari'yi müdafaa ederek şöyle demektedir. Buhari oğlunun ondan onun da Yunus'tan rivayet ettiği hadisleri tahriyiz etmiştir. Ne onun Yunus'tan başkasından yaptığı rivayetlerden ne de Abdullah İbni Vehbi'nin ondan yaptığı rivayetlerden bir şey tahriyiz etmiştir demekte. İbn-i Hacer, Hadyusari'de 409'da. Özetle, Şebib'den oğlu Ahmet'in yaptığı, onun da Yunus'tan aktardığı rivayetler sahihtir. Abdullah bin Vehbi'nin ondan yaptığı rivayetlerde asıl olan zayıflıktır. Bu kısımda Şebib'den, İbni Vehb'in yaptığı bir rivayettir. Ayrıca Şebib'den sahih rivayetler yapan yegane Rabi olan oğlu Ahmet İbni Sunni'nin kendisinden iki ayrı tarihle yaptığı rivayette bu hadisi babasından aktarmakta ancak kıssayı zikretmemektedir. Aynı şekilde Hakim de Ahmet bin Şebibten üçüncü bir tarihle babasından rivayet ettiği bu hadisi aktarmakta ancak yine kıssayı zikretmemektedir. Bunlar, Bunlara ilave olarak Şube bin Haccac, Hammad bin Selame ve Hişam Eddestuva'i de bu hadisi rivayet ettikleri halde kıssayı zikretmemektedirler. Neresinden bakılırsa bakılsın, bu üç illetten birisi ile kıssanın münker olmasına yetecekken bir de bu üç illetin tamamı onda toplanmıştır. Bu üçünden birisi, bu üçünden birisi, bu hadisin veya bu kıssanın e, münker olmasına yetecekken üçü de bu üç illet de bu kıssada toplanmıştır. Hasılı kıssa münkerdir ve asla hüccet olamaz. Kıssa Münkerdir ve hüccet olamaz. Dördüncüsü, bu itirazların tamamını görmezden gelerek, bunlara dair yalan da olsa en ufak bir cevap bile vermeye kalkmayan hoşafçı, sayfa 151'de Gumari'nin şöyle dediğini aktarıyor. Elbani'nin hatırı için kıssanın zayıf olduğunu kabul etsek bile, hadisin ittifak ile sahih, merfu olan kısmı yeter de artar. Dikkat ediniz, Gumari'nin sözünü naklediyor. Az önce Habis diyor haşa İbn-i ile e, Muhammed bin Abdülvehhab rahimahumullah'a ve diyor ki biz Elbani'nin hatırı için diyor bu hadisi hadi geldik zayıf kabul ettik. Bunu yapsak da hadisin ittifak ile sahih merfu olan kısmı yani ilk kısmını yeter de e, artar bile diyor. Bu kısmı diyor sahihtir, e, ittifak ile sahihtir. Ee, bu bize delil olarak yeter diyor. Elbani'nin hatırı için değil ama bu ilmin haysiyetine saygısı olup da hevanın aklını çelmediği herkes bu kıssanın zayıf ve münker olduğunu kabul etmek zorundadır. Yani ikinci bölümde okuduğumuz o kıssa. Osman radiyallahu anh ile ilgili kıssanın sahi, e, münker olduğunu kabul etmek zorundadır. Çünkü bu ilmi bir gerekliliktir. Yani Osman bin Huneif radiyallahu anh'a atfedilen e, ilk baştaki hadisi rivayet eden ancak sonradan da Osman radiyallahu ile ilgili sözde o adama git işte e, Resulullah s.a.v'in amaya öğrettiği duayı ben sana öğretiyorum git böyle dua et ve bunu yaptı Osman radiyallahu anh onun ihtiyacına cevap verdi ve o adamla ilgilendi. Bu ilmi bir gerekliliktir. Bunun münker olduğunu kabul etmek çünkü az önce saydığımız üç illetten Dolayı, hadisin merfi olan kısmında, yani ama hadisinde, kendisi de söylüyor bunu, Gumari de söylüyor, yani biz zaten orayı tasşih ediyor alimlerimiz. E, Merfu olan kısmında ama hadisinde, Nebi aleyhisselatü ve hem zatıyla, hem duasıyla tevessül olduğunu ifade eden hoşafçı, zat ile tevessül olduğunu ispata uğraşmış ancak başaramamıştır. Eğer o hadiste hem zat ile tevesül hem de dua ile tevesül varsa bu kısada da hem zat ile tevesül hem de dua ile tevesül olması gerekmektedir. Yani eğer siz biz oradan dua ile tevesülü gördük zat ile tevesülü görmedik. Eğer kendilerinin iddia ettiği gibi orada hem zat ile tevesül hem dua ile tevesül varsa o zaman kıssada da hem ile ilgili tevessül hem dua ile ilgili tevessül olması gerekmektedir. Peki bu kıssada Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla tevessül nerede? İkinci aktardığımız kıssada Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla tevessül nerede? Hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ama olan adama öğrettiği duadaki Allah'ım onu benim hakkımda şefaatçi kıl yani onun benim için yaptığı duayı kabul et sözü bu kıssada ne ifade etmektedir? Ortada Allah'ın kabul etmesi istenecek bir dua ve sahibi yoktur ki. Beşincisi Sayfa 152'de İbn-i şöyle aktarıyor. i̇bn dünya 281-894 diyor parantez içerisinde Mücub-ı ve isimli eserinde İsnazıyla Muhammed bin Kesir 774.372 parantez içerisinde yani onların e, durumunu da yani hicri ve miladi olarak söylüyor. E, İbn Rıfa'dan şöyle söylemekte olduğunu rivayet etti. 219 nolu dipnotta rivayeti aktardığını iddia ettiği İbn Teimiyen'in "Kâidatü Celî" isimli kitabında ise aslında şöyle geçiyor. Aslında şöyle geçiyor. Hani İbn Teimiyeye. Allah'a bir iftira vardı. Aslında şöyle geçmekte. Bize Ebu Hashim anlattı dedi ki Kesir bin Muhammed bin Kesir bin Rifae'den işittim. O şöyle diyordu. Hoşafçı adamın adının Kesir olduğunu görmemiş. Rifae'nin de başka bir raviye ait bir isim olduğunu vehmetmiş. Kesir adını görmeyince Muhammed bin Kesir'in tefsir sahibi Meşhur İbni Kesir olduğunu zannetmiş ki parantez içine onun ölüm tarihini yazmış. Bir satır üstte yazdığı İbni Ebu Dünya'nın ölüm tarihine rağmen bunu fark etmemiş. Dikkat ediniz ne kadar hataları olduğunu. Yani hoşafçının aktardığına göre 281 senesinde ölen İbni Ebu Dünya 774 senesinde yani kendisinden 5 asır sonra yaşamış Hafız İbni Kesir'den bu rivayeti hem de senediyle aktarmaktadır. Beş asır sonra yani 500 yüz sene sonra. İbni de talebesi olan İbni Kesir'in yaptığı rivayeti kendilerinden yaklaşık beş asır önce ölmüş İbni Dünya'nın kitabından aktarmaktadır. Yani böyle beş asır önce ve beş asır sonrasıyla ilgili ciddi hatalar yapmaktadır hatta senediyle aktarıyor bunu Hoşapçı. Ee, hoşafçı. Hadis rivayetlerine tahriç ve değerlendirme yapmaya kalkışan Hoşafçı'nın bu sendeki genel kültür seviyesi işte budur. Bir isnad ile üç ravi ismi görünce eli ayağına dolaşıp ortalığı karma karışık ediyor. Ehli sünnetin çocukları önünde kendisini maskaraya çeviriyor. Söz konusu rivayetin içeriği Karnında hastalık olan bir adamın hadiste geçen dua benzeri bir duayla dua edip şifa bulmasıdır. Söz konusu rivayetin içeriği, karnında hastalık olan bir adamın hadiste geçen dua benzeri bir duayla dua edip şifa bulmasıdır. Ardından söylemediği şeyleri insanlara itiraf ettirmeye bayılan hoşafçı sayfa 153'te şöyle diyor. Alevi Maliki'nin de bir şekilde ifade ettiği gibi bizce mühim olan İbn-i bu rivayeti nasıl anladığı ve sündürüp nerelere çektiği değil, selefin bu ve benzeri dualarla dua ettiği rivayet edilmiştir şeklindeki itirafıdır. İtiraf meraklısı bilmiyorsa öğrensin. İbn-i bu ve benzeri rivayetleri aktarırken kullandığı ruviye, ve nukile sigala, sigalarını, yani rivayet etti ve nakletti sigalarını. Hadisçiler temrit anlamında, yani rivayetin zayıf olduğuna işaret etmek için kullanırlar. ruye ve nukile. Zikri geçen bu rivayet de onlardan biri. Gerçi hoşafçı için rivayetin zayıf olması, isnadın meçhullerle dolu olması pek fark etmez. Zira sayfa 49'da söylediği gibi ona göre musannifle eseri rivayet eden ravi arasında kopukluk bile olsa hatta bu kopukluk senetteki dört tabakaya kadar bile ulaşsa aradaki bu ravilerin belirsizliği yüzünden hadisin ile alakalı bir yargıya varmak mümkün değildir. Dikkat ediniz. Kendisi itiraf ediyor sayfa 49'da diyor ki musannifle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 meçhullerle dolu bir isnat hakkında nasıl bir kanaata sahip olunabilir? En azından onların isimleri belli değil. En azından onların isimleri belli değil mi ya? Yani kendisine göre isimleri belli yetmez mi ya? Gibi böyle bir yol takip ediyor. İlimden oldukça uzak, usulden oldukça uzak ve kendi delilini güçlendirmek için ee, dilediği alimi zemmeden hatta zemmettiği alimden ihtiyacı olanı alan ancak işine gelmeyen bölümleri reddeden ve bununla ilgili daldan dala atlayan aslında münker kabul edilen bir kıssayı ama hadisine iliştirip tek ama e, hadisesine iliştirip yani diğer kıssayı da o hadistenmiş gibi o olayı olayla ilişkilendirerek tek parçaymış gibi göstermeye kalkması ve birçok yoldan yaptığı hataları bu şekliyle kendisine verilen ilmi cevabı inşallah burada paylaşmış olduk. Bu kısayı bitirmek istiyorduk böylelikle. Ee, ama e, hadisesini ancak ancak e, inşallah konuyla ilgili mesela dediğimiz gibi Maide suresi 35. ayet e, Nisa suresi 64. ayet ve bu ama hadisesi bir de özellikle yine öne sürdükleri Ömer radıyallahu anhın Abbas radıyallahu anh ile ilgili tevessülü oldukça önem arz etmekte inşallah diğer diğer bölüm Rabbimiz nasip ederse bir dahaki derste bu konuyu işleyeceğiz Abbas radıyallahu ne yapılan tevessüülü bu konuda onların tevilleri sürekli bunu öne sürmeleri ve bu ama hadisesiydi zaten. Dolayısıyla bu ama hadisinde bizim gördüğümüz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, Ey Allah Resulü bana dua et Rabbim benim gözlerimi iyileştirsin demesi. Yani ne istiyor? Dua istiyor. Aleyhisselatü ve sellem diyor ki istersen sana dua edeyim. Ancak istiyorsan da sabret. O diyor ki hayır ben Rabbimden gözlerimi iyileştirmesini istiyorum. O zaman Aleyhisselatü ve sellem diyor ki hemen git salih amellere sarıl. Git abdest, tadik, rekat, namaz kıl ve şöyle dua et diyerek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in duasıyla Allah'a tevessül etmesini istemekte ve bu kişi de bunu yaparak Rabbimin kendisine şifa bahşettiğini görmekteyiz. Ancak o ikinci haber Osman radiyallahu bir ihtiyacından ötürü gelen olay bu kıssa bunun münker olduğunu da delilleriyle hadis alimlerimizin ve muteber ilim adamlarımızın ortaya koyduğu ee, rivayet zincirinden tutun ve bunun nedenlerini e, inşallah paylaşmış olduk e, ben e, demin dersin başında ifade ettim mazeretimi ben tam derse başladım elektrik kesildi elektrik kesildi e, yani ve hadihi ve allahu a'lem ve sallallahu ala nebine muhammedin ve ala elini muhammed subhaneke allahumma bihamdik